Türkçe Peri Masalları Alice Harikalar Diyarında Küçük Alice ve ablası güneşli bir öğleden sonra parka gitmeye karar vermişler. Ablası kitap okumaya başladığında Alice'in onu beklemekten canı sıkılmış. Ablam benimle oynamaya söz vermişti. Ama belli ki içinde resim olmayan bir kitap büyükler için daha ilginç oluyor. Ne? Büyükleri hiçbir zaman anlamayacağım. O zaman büyüyünce kendimi de anlamayacak mıyım yani? Hmm. Ha. Eyvah, eyvah çok geç kalacağım. Konuşan bir tavşan. Bir cep saati. Merak ettim. Onu takip etmeliyim. Ve Alice tekrar nasıl çıkacağını hiç düşünmeden, tavşan deliğinin içine atlamış. Ama bir anda her şey değişmiş. Orası artık bir tavşan deliği değilmiş. Alice kendini derin ve tuhaf bir kuyuya düşerken bulmuş. Ne kadar da uzun sürdü. Ya bu kuyu çok derin ya da... Ben çok yavaş düşüyorum. Şimdiye kadar dünyanın çekirdeğine kadar varmış olmalıydım. Ne? Bir zaman yığını. Ne kadar düşünceli. Neresi burası? Alice şimdi uzun bir koridorun başında duruyormuş. Her yerde minik kilitli kapılar varmış. Burası çok garip bir yer. Peki o beyaz tavşan nereye gitti? Ben buradan nasıl çıkarım? Peki ya hiç buradan çıkamazsa? Korku içinde yürümüş ve üç ayaklı cam bir masa görmüş. Masanın üstünde minik altın bir anahtar varmış. Alice hiç vakit kaybetmeden o minik anahtarın yardımıyla minik kapıyı açmış. Diğer tarafta ne olduğunu görmek için dizlerinin üzerine çökmüş. Gördükleri o kadar güzel şeylermiş ki. Vay canına! Ben bu kadar güzel bir bahçe daha önce hiç görmedim. Aa, keşke bu ufak kapıdan geçebilseydim. Ama geçememiş. Üzgün halde masanın yanına geri dönmüş. Orada bir şişe görmüş. Aa, bu şişeyi daha önce görmedim burada. Acaba ne işe yarıyor? Ve şişedeki sıvıyı içmiş. İçtikçe de küçülmeye başlamış. Bu, Alice'in merakını daha da arttırmış. Sanki kapanmakta olan bir teleskop gibiymiş. Aa, aynı bir teleskop gibi kapanıyor olmalıyım. Şimdi o kapıdan geçmeyi kolayca başarabilirim. Ama kısa sürede farkına varmış. Hayır... Anahtar... Neden buraya geldim ben? Tam o sırada masanın altında duran, üzerinde ye beni yazan ufak cam bir kutu fark etmiş. Ve o pasta Alice e neler yapmış neler büyümeye başlamış büyümüş büyümüş büyümüş artık boyu o kadar uzamış ki kendi ayaklarını bile göremiyormuş başı kısa sürede tavana çarpmış. Hayır, hayır. hayır. Alice şimdi anahtarı alabiliyormuş ama kapıya sığmayacak kadar büyümüş. Oturmuş ve ağlamaya başlamış. Ağlamış, ağlamış, ağlamış. Gözyaşları koridoru kaplamaya başlamış. Tam o anda... Ee, düşez, onu bekletmeye devam edersem öfkelenecek. Aa, e, Bay Tavşan, bir dakika lütfen. Çok kabasın. Gözünün önündeki kocaman bir kızı bile fark edemeyen, bir tavşanın düşese ne faydası olabilir ki? Burası çok sıcak. Ayaklarımı artık göremiyorum acaba ne yapıyorlar? Umarım yardımım olmadan kendilerini temiz tutmayı öğrenirler. Olamaz! Alice minik beyaz eldiveni takıyormuş. Bu eldiven elime nasıl oldu acaba? Nasıl bu kadar ufaldım? Yelpaze... Yelpazeyi sallayınca küçüldüm... Artık çok küçüğüm... Ucuz kurtuldum... E, tuzlu su... Yoksa bir şekilde denize mi düştüm ben? Alice'in bu suyun kendi gözyaşları olduğunu fark etmesi uzun sürmemiş. Bir anda büyük bir dalga Alice'i kapı dışarıya itmiş. <Gülüyor> Umarım çabuk kururum. Hasta olmak istemem şimdi. Sen ne arıyorsun burada? Eve git ve bana bir çift eldiven ve ne yelpaze getir. Eve mi? Hangi eve? Benim evim mi? İşte şurası. Hadi çabuk. Alice'in kafası çok karışmış ve korkmuş. Tavşana hiç karşı çıkmadan onun evine doğru yürümeye başlamış. Beni hizmetçisiyle karıştırmış olmalı diye düşünmüş. Küçücük, minicik bir odaya girmiş. Odadaki masanın üstünde bir yelpaze... Bir çift eldiven ve minik bir şişe varmış. Ne zaman bir şey yesem veya içsem mutlaka ilginç bir şey olduğunu biliyorum. Bakalım bu şişe neye yapacak? Bu kadar minik olmaktan sıkıldım. Kafası şimdi tavana değiyormuş. sıkıştım. Tam o sırada tavşan gelmiş. Elim! Alice çok rahatsızmış. Elini uzatmak istemiş ama... Aa, evimin penceresinden çıkan bir el var. Oo, bu bir dev. Evimde bir dev var. İmdat! Hayvanlar çabucak toplanmış. En küçükleri kertenkelebilden eve bacadan girmesini istemişler. Alice ayağını bacaya sokmayı başarmış ve... Oh! Sonra tavşanın aklına bir fikir gelmiş. Ama pek de akıllıca bir fikir değilmiş. Yine küçülmeme yardım edebilir. Ve aynen öyle olmuş. Alice yeteri kadar küçüldüğü anda, evden koşarak çıkmış, bütün hayvanlardan uzağa, ormana kaçmış. <Gülüyor> Yapacağım ilk iş normal boyuma geri dönmek olacak. Aa, ben sana yardım edebilirim. Gerçi boyun hiç de utanılacak bir şey değildir ama... İnanmıyorsan bana bak. Ah, evet tabii ki ben onu demedim. Siz güzelsiniz. Ah tabii ki öyleyim. Bir taraf seni daha uzun boylu yapacak, diğer tarafsa seni daha kısa boylu yapacak. Neyin bir tarafı? Mantarın tabi ki canım. Şimdi önemli olan, mantar gibi yuvarlak bir şeyin hangi tarafını yemesi gerektiğini anlamakmış. Ali sonunda iki kenarından da parçalar koparmış. Sağ elindekini biraz ısırmış ve boynu giderek uzamaya başlamış. Tıpkı bir fasulye sırığı gibi olmuş. Hemen sol elindeki parçadan biraz yemiş ama şimdi eskisinden de ufak olmuş. Yorulmuş ve mantar parçalarını azar azar yemeye devam etmiş. Bazen daha uzun oluyormuş, bazen daha kısa oluyormuş. Ta ki kendi normal boyuna gelene kadar bu böyle devam etmiş. Aa, planımın yarısını artık tamamladım. Ne karmaşık bir gün bu. Bu mantar parçaları yanımda kalsın. Belki yine lazım olabilirler. O Tırtıl'a teşekkür etmeliyim ama çok garip biriydi. Onu en öfkelendirdiğini anlamadım. Oh, burada garip olmayan var mı tatlım? <gülüyor> oh, me merhaba. Ay, merak ettim. Siz her daim öyle sırıtır mısınız? Evet, evet tabii ki. Ben sırıtan kediyim. <gülüyor> Ben ne demek istediğinizi pek anlayamadım da. Söyle bana, çılgın şapkacı ve mart tavşanıyla tanıştın mı? Çılgın şapkacı ve mart tavşanı mı? Hayır, tanışmadım. Ama tanışmak zorundasın. Onlar ikisi birden delidir. Aynı senin ve benim gibi. Hey, Ben deli değilim. <Gülüyor> Hem de çok delisin.'' Bunu söyleyen kedi ortadan kaybolmuş. Ardında sadece sırıtışını <gülüyor> bırakmış. Alice bunu çok tuhaf olmuş bulmuş ama yürümeye devam etmiş. Kendi kendine içine düştüğü bu harikalar diyarını merak ediyormuş. Yürürken mart tavşanı ve çılgın şapkacıya denk gelmiş. Bir ağacın altındaki bir masada çay içiyorlarmış. Ayrıca ortalarında uyuyan bir de fare varmış. İkisi birden dirseklerini farenin üstüne koyuyorlarmış. Bana çok rahatsız görünüyor. Ama belki fare sorun etmiyordur çünkü uykusu ağırdır. Yer yok, yer yok. Ama büyük bir masa bu bir sürü yer var işte. Senin saçının kesilmesi lazım. Sen çok kabasın. Söylesene bir kara karga neden çalışma masasına benzer? Bilmiyorum. İşte o yüzden sana buraya oturma dedim. Sırf senin bilmeceni bilemedim diye mi? Peki gidiyorum ama önce bana cevabı söyle. Bilmiyorum. Maalesef hiçbir fikrim yok. Ben bile bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bunun kadar aptal bir çay partisine hiç katılmadım. Alice yolda yürürken bir ağaçta başka bir kapı bulmuş. Her zamanki gibi dikkatle içeri girmiş. Kendini bir kez daha o uzun koridorda bulmuş. Koridorda minik kilitli kapılar ve camdan küçük bir masa varmış. Bu defa daha başarılı olacağım. Bu sefer küçük altın anahtarı alıp kapıyı açarak başlamış. Kapının arkasında yine güzel bir bahçe varmış. Sonra cebindeki mantarları çıkarmış, birazını yemiş. Boyu yaklaşık 30 santime düşmüş. O mini kapıdan yürüyerek geçmiş. Bahçede her türden güzel çiçek ve bitki varmış. Bir yerde ise oyun kağıtlarına benzeyen bahçıvanlar bulunuyormuş. Daha da şaşırtıcı olansa beyaz gülleri kırmızıya boyamalarıymış. Lütfen söyler misiniz bana neden boyuyorsunuz o gülleri? Aa, kraliçe bize kırmızı gül dikmemizi emretti ama biz yanlışlıkla beyaz gül diktik. Kraliçe bunu öğrenirse hepimizin kellesi gider. Şişt, kraliçe geldi. O, bu da ki. Benim adım Alice, majesteleri. Hmm. Peki ya bunlar kim? Neden bileyim? Kraliçe tam da o anda öfkeden deliye dönmüş. Gellisini uçurum. Ama ama o daha bir çocuk. Hmm. Seni affediyorum. Duruşma başlamıştır. Ne duruşması? Biri kraliçenin mutfağından bir turta çaldı. Bu kişi kupa valisi diye şüpheleniyoruz. Davanın jüri üyeleri arasında bazı kuşlar ve hayvanlar varmış. Hepsi de hararetle bir şeyler yazıyorlarmış. Suçlamayı okuyun. <gülüyor> Kupa kızı bir miktar turtaya yaptı. Güzel bir yaz günüydü. Kupa valisi ise o turtaları çaldı. Ve çok uzaklara götürdü. Çok uzaklara. Çok güzel. İlk tanırı çağırın. İlk tanık şapkacıymış. Bir elinde bir çay fincanı, diğer elinde bir dilim tereyağlı ekmekle gelmiş. O kadar gerginmiş ki yapabildiği tek şey orada dikilip gevelemek olmuş. Çok zayıf bir konuşmacısın. Gidebilirsin. Diğer tanığı çağırın. Diğer tanık bizzat Alice'in kendisiymiş. Ama Alice'de bir değişiklik varmış. Çok büyüdüğünün farkına varmadan ayağa kalkmış. Duruşmayı izlemeye gelen bütün hayvanlar yere düşmüş. Kraliçe çok öfkelenmiş. Uçurun kellesini! Alice'in artık daha fazla sabredecek hali kalmamış. Seni kim ciddiye alır? Sürekli o sözü söylüyorsun. Siz alt tarafa bir kağıt testesisiniz. Bugün kağıtları bu sözün üstüne havalanmışlar... Ve Alice'in üstüne çullanmışlar. Alice yarı korkudan yarı öfkeden çığlık atmış. Kağıtları uzaklaştırmaya çalışmış. Kısa süre sonra. Ne? Ne? Defolun! Ah! Yapraklar. Kağıtlar nerede? Kraliçe nerede? Ha? Rüya mıymış? Ha? Ne harika bir rüyaydı. Hemen ablama anlatmam lazım. Evet, gerçekten müthiş bir rüyaymış. Yoksa değil miymiş? Sağ olun.